Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif pasa hoş geldiniz. Bugünkü programı yalnız başıma sunmaya çalışacağım sizlere. E, bugünkü programın konusu ise e, Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın kulüplere sürekli direttiği ve artık da e, bıçağı kemiğe dayandırdığı diyelim ya da son tehdidini savurduğu da diyebiliriz buna e, bir konu hakkında o da 6222 Sayılı sporda şiddet e, ve düzensizliği önleme yasasının öngördüğü, getirdiği e-bilet e uygulaması hakkında olacak. Bu konu e, taraftarları çok e, etkileyeceği için biz de yeni yayın döneminde aldığımız ve süremizin de e, uzamasının getirdiği e, etkiyle beraber, kararla beraber e, taraftarların bu sorunlarına daha fazla alabiliriz. E, Dile getirmeye, onlarla daha fazla iletişime geçmeye, sorunlarını yaymaya, dinlemeye çalışacağımızı söylemiştik. Ve bu konuda da bugün Taraftar Hakları Derneği Başkanı Devrim Cem hattımızda. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Ee, sağ olun. Ee, öncelikle yayına katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee, öncelikle kısa olarak Taraftar Hakları Derneği ne zaman kurulmuştur, nasıl kurulmuştur, neler yapar, nerededir? Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Tabii ki e, öncelikli olarak e, taraftarlara e, taraftarları ilgilendiren bir konuyla ilgili olarak e, söz hakkı verdiğiniz görüşlerimizi e, özgürce ifade etme olana e, tanıdığınız için teşekkür ederiz. Çünkü çok fazla ne yazık ki taraftarlara e, mikrofon uzatılmıyor. E, taraftarları da e, ilgilendiren bütün konularda taraftarların dışında herkes konuşuyor. Ama bizler de tabii ki sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Neyle? Örgütlenerek Taraftar Hakları Derneği işte tam da bu konuda taraftarların e, ülkemizde yaşamış olduğu, karşı karşıya kaldığı hak nasplarına e, karşı e, mağdur edilme ve e, kendi e, bulundukları alanlardaki baskı ve kısıtlamalara karşı e, bir hak mücadelesi yürütmesinin gerekliliğini e, görerek e, kurduğumuz bir dernektir. 2012 yılında derneğimiz kuruldu tüzüksel olarak. Ee, şu anda e, da e, gittikçe de e, gerek üye e, anlamında da gerekse faaliyetleri anlamında e, gelişen bir dernektir Çok kısaca şunu hemen e, belirteyim Taraftar Hakları Derneği dediğimiz e, yapı neden ortaya çıktı Tam da şiarımız şuydu aslında bizim Renklerimiz farklı ama dertlerimiz aynı dedik Farklı e, renklere, farklı armalara e, sevdalı olan e, taraftarların ee, aynı e, uygulamalara e, bağlı kalarak mağdur edildiği bir süreçte ta, taraftarların haklar mücadelesinde yan yana omuz omuza olması gerektiğini e, düşündük Ve bu noktada da derneğimizin kuruluş amacında da şunu belirttik Dedik ki ayrım gözetmeksizin tüm spor kulüplerinin taraftarlarının haklarını ve çıkarlarını savunmak ortak taleplerinin gündeme getirmesini sağlamaktır Temel e, amacımız bizim budur Hı hı. Bu noktada da İzmir'de 2012 yılının Temmuz ayında bir grup Göztepe, Bucaspor, Altay, Karşıyaka ve İzmirspor taraftarlarının öncülüğünde kurulan bir dernektir. Kuruluşunu bu grup taraf, takım taraftarlarından bir grup arkadaş gerçekleştirmiştir. Sonraki süreçte de tabii ki. Bütün kulüplerin taraftarlarının da katılımlarıyla gerek meclis çalışmamız gerekse de yönetim kurulu oluşmamız, oluşumumuz genişletilmiştir. Hı hı. İzmir'de kurulduğunu söylediniz. İzmir takımlarıyla iletişiminizin iyi olduğunu tahmin ediyoruz. Peki bu örgütlenmenin birazcık daha genişlemesi konusundaki çalışmalarınız ne yönde devam ediyor? Şimdi biz derneği kurarken e, yani İzmir'den kuralım diye yola çıkmadık hı hı. tabii ki. Bunun e, Türkiye çapında e, örgütlenmesini e, arzu ettiğimiz bir süreçti. Ama e, süreç öyle bir şey ki bir kere şu bir gerçek e, hani bulunduğumuz alan türbün ya da taraftar toplu e, alanı bu konuda yan yana farklı takım taraftarlarının yan yana mücadele pratiği ne yazık ki çok fazla gelişkin değil. Sıkıntılı bir alan bildiğiniz üzere biraz bu tür hak mücadeleleri konusuna mesafeli duran bir topluluk diğer şehirlerdeki özellikle İstanbul ve Ankara'daki süreçlerin biraz oradaki diğer takım taraftarlarının birbirleriyle olan ilişkisinin hani İzmir kadar kolay olmadığını biraz gözlemledik ve süreci daha fazla uzatmamak adına çünkü bu daha öncelerden yürüttüğümüz bir takım ilişkilerin tartışmaların, pratik faaliyetlerin Kendisi içerisinde e, gelişti. Ama bir türlü istediğimiz, arzu ettiğimiz genişlikte bir e, organizasyonu gerçekleştiremedik. Süreç bizim aleyhimizde de işlediğin özellikle bu belirttiğiniz sizin 6222 sayılı yasanın uygulamalarının da e, her geçen gün arttığını gözlemlediğimizde yani bir an önce artık bu işe başlamak gerekiyor. Bir dernek aracılığıyla e, bu konuda adımlar atmak gerekiyor deyip İzmir'de bunun altyapısının olabildiğini ya da olabilirdiğini e, sezerek adım attık. Burada bunu Türkiye'ye yamak gibi bir tabii ki çabamız hala devam ediyor ki çok güzel bir sevindirici de yakın zamanda Ankara'daki taraftar arkadaşlarımızda Taraftar Hakları ve Dayanışma Derneği adıyla kısa adı taraf der, taraf der olan bir örgütlenmeyi, dernek örgütlenmesini gerçekleştirdiler. Hı hı. Artık gözümüz, kulağımız yani İstanbul'dan. Çok, hı hı. Yani daha çok kent Kentteki takımların birbirleriyle bir araya gelip örgütlenmesi ve o e, işte il örgütleri diyelim artık belki de bunlara onların bir araya gelip e, sorunlarını çözüme ulaştırması ya da çözümler araması gibi bir e, süreç öngördüm. Kendimce sanki öyle olması e, kentteki takımlar için de daha kolay olacak gibi gözüküyor. Peki şöyle bir durum var. Hı -hı. Hemen araya gireyim. Yani Tabii. bu aslında bütünlükte olan daha üst boyuttaki bir ulusal şaptaki organizasyon daha ses getirici bir e, yapıdır. Ama dediğim gibi yani bu e, taraftar topluluğu ve takım e, farklılığı meselesi biraz ne yazık ki hani konunun daha yereller düzeyinde e, algılanmasını öncelikli olarak daha mümkün kılıyor. Bizim arzumuz ve isteğimiz bunun ulusal çaptan bir konfederasyon tarzında bir yapılanmazır e, aslında. E, bu, bunun e, çabası içerisindeyiz. Yoksa tek tek e, iller düzeyinde bu işi ele alındığı takdirde bunun handikapları var. E, yani e, her bir yapı, her bir yerel meseleyi yeniden kendince deneyimlemiş olmak e, durumunda kalacak. E, dolayısıyla hani tek elden bu işi yürütmek, merkezi olaraktan yürütmek... Daha güçlü ve daha etkili sonuçların alınması mümkün e, kılar. E, ondan dolayı hani yakın zamanda bu konuda tabii ki girişmelerin merkezileştirilmesi, e, koordinasyonun sağlanması anlamında da e, temaslarımız devam ediyor diğer şehirlerdeki arkadaşlarımızla. Peki e, aslında birazcık da e, zamanımız daraldığı için şeyden devam edeyim. Elektronik bilet konusundan devam edeyim. E, tabii. Ki. Yeni e, spor bakanı Çağatay Kılıç e, son artık. Bugün de yanılmıyorsam toplantı yapılacağını okumuştum. Ama son toplantılarında artık Kulüpler Birliği vakfıyla ki onlar da sadece sport Lig takımlarını e, kapsıyor. E, artık elektronik biletin getirilmesi için e, son çağrısını yaptığını okuduk. Fakat kulüpler bunu henüz istemiyor. E, hatta elektronik bilet olmasın e, başka çözümler bulalım deniyor. E, ve devamında da e, sport otosüperlik takımları bunu İkinci yarı yani aslında bu Cuma günü başlamadan önce yapmaları gerektiğini söylüyor. Ama henüz bir çalışması yok kulüplerin. Onu e, biliyoruz. İstanbul'daki ve Trabzon, e, Kayseri ve Ankara'daki statlarda ve Bursa'daki statlarda. Spor, Toto Süper Lig takımlarının statlarında bunun başlaması bekleniyor. Ama bir çalışma olmadığını görebiliyoruz. E, ikincilik Lig takımları ki İzmir takımları da e, PTT birincilikte. Diyelim burada mücadele ediyorlar. Sonrasında da onlara sirayet edecek bu. Ee, yani sirayet edecek mi etmeyecek mi aslında tabii ki belirsiz bir süreç ama etmemesi e, neden taraftarlar için önemli. Onu sorayım size. Yani elektronik biletin evet işte kişisel bilgilere kadar e, birçok özel bilginin alınarak e, taraftarlara verileceğini biliyoruz ama daha sonrasında da taraftarlara getirilecek cezalarda büyük. E-Elektronik biletin karşı olma dediğinizi sorayım ve elektronik bilet olmasın şu olsun gibi bir öneriniz varsa da onu sorayım. Evet teşekkür ederim. Şimdi öncelikli olarak hemen şunu belirtelim. E Türbünler e-bilete hayır diyor. Neden hayır diyor? E şundan hayır diyor. Bu e-bilet uygulaması çok açık ve net. E Taraftarların işleme e maksatlı yapılan bir e uygulamadır. Sözüm ona çıkartılan bu 6.222 sayılı sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesi e, adlı kanunun bir e, alt uygulaması olaraktan hayata geçiyor. Bu kanunu ve bu uygulamayı bile şöyle bir baktığımızda tek bir e, göz var, bakış açısı var orada. Taraftarı bütün bu spor alanlarındaki şiddetin temel e, kaynağı olarak görüyor. Tek suçlu taraftarı görüyor. Dolayısıyla da bu zihniyetin e, bir ürün olarak bir Direkt cezalandırma amacı taşıyor. Şimdi bir kere biz bunu reddediyoruz. Yanlış bir tespit dolayısıyla da yanlış bir tespitten de doğru bir sonuç çıkmaz ve doğru bir tedavi yöntemi gelişmez. Bir kere bunun değişmesi gerekiyor. Mevcut var olan sorunlar da yeni sorunlar ortaya çıkartaraktan da çözülemez. Şimdi e-bilet uygulamasında ne var? Hemen kısaca belirtelim. İşte çıkartılacak olan bu bilette kişinin adı soyadı olacak, teyze kimlik numarası olacak, fotoğrafı olacak. Ev adresi, ikamet adresini belirtmek zorunda. Bu tamamen bir pişlemedir. Arkasındaki zihniyet nedir? Statları bir tiyatroya dönüştürmeye çalışıyorlar. Bütün yapılmaya çalışılan bu. Yani taraftar tepki göstermesin. Taraftar yerine yani organize şekilde hareket eden... Türbün grupları yerine bireysel olaraktan seyirci diye tanımladığımız e, belli bir gelir düzeyine sahip e, işte storlarından alışveriş yapan bir müşteri e, özelliği e, olan insanlar yaratmak istiyorlar. Burada sıkça e, hep gönderme yapılan bir nokta var onu hemen özellikle belirtmek istiyorum e, dinleyicilere sakın şuna aldanılmasın ya işte Avrupa bu işte holiganizmle işte İngiltere baz alınaraktan hep ifade edilir. Onlarca sene öncesinde karşı karşıya kaldı ve bunu çözdü. Hiçbir şeyi çözmedi Avrupa ve Avrupa'da eblet uygulaması ne yazık ki hani bizim ülkemizde anlatıldığı gibi şey değil. Çok yaygın değil ve üstüne üstlük yakın dönemde ülkemizi ziyaret edip gerek İzmir'de, gerek Ankara'da, gerek İstanbul'da taraftar gruplarıyla toplantılar yapan bu Avrupa Futbol Taraftarları e, Birliği'nden e, yetkili arkadaşlarla da yaptığımız toplantıda şunu çok net ifade ettiler ki e-bilet uygulamasının gerçekleştiği ülkelerde ya da daha doğrusu aslında şehirlerde e, stada giden seyirci sayısında bir azalma var. Yani şöyle bir hayat yok, şöyle bir durum yok. İşte e-bilet uygulamasını çıkartacağız. Bundan dolayı spor alanlarında şiddet sonlanacak ve daha fazla insanlar daha rahat bir şekilde statlara gelecekler istenilen bu bunda bunu gerçekleştireceğiz. Bu gerçekleş gerçekleşen durumun kendisi kesinlikle böyle bir tablo ortaya çıkartmıyor. Bir de hemen şunu belirtmek belirtmek istiyorum dünyada bu çok önemli dünyada ülke bazında bütün her yerde e-bilet uygulamasını hayata geçirme kararlılığında olan ve bunu iddia eden ilk ülkede Türkiye. Dünyanın çünkü hiçbir ülkesinde bu şekilde bir bütün ülke hatında biz bunu hayata geçireceğiz ee, kararlılığı ya da iradesi yoktur. Böyle bir şeyin kendisi belli kulüpler ya da belli şehirlerde hayata geçmiştir. O ilgili ülkelerde. Bunun örnekleri de vardır. Zaman çok fazla almamak adına detaya girmiyorum. Dolayısıyla söylenen bütün gerekçeler aslında Altı boştur, ee, türbündeki şiddetin kaynağı taraftarlar tek başına değildir. Bu ülkedeki şiddetin kaynağına inmek gerekiyor. Ailede başlayan, okulda devam eden, iş yerinde, sokakta ve hatta mecliste yani daha yakın zamandaki bu meclis çatısı altında olan biteni hepimiz gördük. Dolayısıyla şimdi şiddetin her düzeyde kol gezdiği bir ülkede haftada bir on binlerce bu toplumun insanının doldurduğu sadyumlar şiddetin olmamasını bekleyemezsiniz siz. Ama bu meselenin kendisi de türbünden dolayı çözülmez. Burada gerçek anlamıyla kökü dışarıda bir sorun var. Yani statların içinde değil sorun. Taraftardan kaynaklanmıyor. Topluma içkin bir sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada taraftarı suçlu olarak gören ve onu cezalandırma yöntemiyle de bir mesafe kat etme şansı yoktur. Siyasetlerin bu kendi kafalarını o, o hani kuma gömme pozisyonuna çıkmaları gerekiyor. Çözüm nedir? Bizim çözüm önerimiz çok nettir. Şudur. Öncelikli olarak bu 6.222 sayılı yasa bir kere kaldırılmalıdır. Çünkü baştan itibaren hani uygulama biçimleri dahil olmak üzere ciddi sorunları zaten e, açığa çıkartmıştır. Hiçbir sorunu çözememiştir. Bu yasa bir kere ortadan kaldırılmalıdır. Stadyumları yani taraftarları bu ülkedeki futbol Türünü ve toplumdaki şiddet meselesini iyi analiz etmiş, gören, değerlendiren bir yerden e, yapılmış bir yasa değildir. Ne yapılması gerekiyor? Yapılması gereken şudur, taraftarların bu konuda stadyumlardaki, spor alanlarındaki, türbünlerdeki şiddetin başka olmak üzere hangi sorunlar varsa bu sorunların çözüm önerilerinin, taraftarların da bu konudaki önerilerinin konuşulduğu, onlara söz hakkı verildiği, bir çalıştay yapılması gerekiyor İller düzeyinde bunlar yapılabilir Tabi bu çalıştaylarda kimler olması gerekir aynı zamanda e, Bu alanlarda çalışma yapan Akademisyenler olması gerekiyor Hukukçular olması gerekiyor Yani bu alanı bilen insanlar olması gerekiyor Taraftarlardan daha fazla bu alanı bilen insan yoktur Dolayısıyla taraftarlar bu için Baş tacıdır Olmak zorundadır Sonra da akademisyenler Hukukçuların katıldığı çalıştaylardan Çıkan sonuçlar üzerinden Yeni bir düzenlemeye gitmek gerekiyor bunu yaparken tabii yapıyı nasıl güçlendirmek lazım? Yapıyı şuradan güçlendirmek lazım. Taraftar derneklerinin yapısını güçlendirmek gerekiyor. Taraftarlar ne kadar demokratik örgütlenmeleri içerisinde yer alıp taraftar dernekleri aracılığıyla sürecin ne kadar öznesi olursa, ne kadar fazla sorumluluk alırsa o kadar kendi oto kontrolünü gerçekleştirirler. Dolayısıyla burada taraftar dernekleri çok önemlidir. Taraftar derneklerinin Yapısını güçlendiren bunlara mali yönden de gerek Spor Bakanlığı gerekse de federasyon düzeyinde maddi desteklerde bulunması gerekiyor. Bakın çok bir çarpıcı örnek vereyim. Ee, bu biliyorsunuz il ve ilçe spor güvenlik kurulları var. Evet. Müsabakaların güvenliğiyle ilgili kararların alındı. Şimdi bakın il spor ya da ilçe spor güvenlik kurulu kimlerden oluşuyor diye baktığınız zaman bu 6222 sayılı yasada ilgili işte emniyet kuvvetleri yani jandarmadır ilçe emniyet ya da il emniyet görevlisidir yani emniyetten kişiler var valilikten temsilci var sağlık müdürlüğünden temsilci var evet çünkü sağlık önemlidir her bir müsabakada insanların olduğu bir noktada sağlık çok önemlidir oradan da tabii ki bir yetkili olacak bir de bakıyorsunuz il milli eğitim ya da ilçe milli eğitim müdürlüğünden bir yetkili var ama bir tane taraftan temsilcisi yoktur. Evet. Peki. Taraftarlarla ilgili bir konu konuşuluyor, karar alınıyor ama taraftarlar yok. Peki, 6222'deki maddelerden birinde de bu konuda her kulübün bir taraftar temsilcisi olmalıdır ve taraftarlarla iletişime geçerek işte bu maçlar öncesi yönlendirmeleri veya şiddet olaylarının azalması için gerekli işlemleri yapmalıdır gibi bir madde de var ama mesela sizin bulunduğunuz ilde. Maçlar öncesinde işte taraftarı olduğunuz, maçına gittiğiniz e, takımın bir taraftar temsilcisi var mı? Sizle iletişime geçiyor mu bu konuda? Herhangi toplantılar yapıyor musunuz? Veya işte geçen maçta şöyle olaylar olmuştu birkaç arkadaş arasında. Bunlar olmasın veya e, işte atıyorum Karşıyaka Göztepe karşılaşacak. İşte maç öncesinde bir dostluk yemeği yapalım vesaire gibi bu olumsuz olayları azaltmaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu? Kulüple bağlantılarınız nasıl peki kulüplerle? Dinler? Şimdi şöyle belirteyim. Bu e, bahsedilen kişi yani orada da ifade edildiği gibi kulübün bir yöneticisidir. de diyor ki kendi yönetimin içerisinden bir kişiyi taraftar temsil olarak belirleyeceksin. Kulübün belirlemiş olduğu taraftar temsilcisi taraftarı temsil etmez. Tabii ki etmez kadar, ama e, yani sizle iletişime geçip sizi dinleyip not alıp gibi bir işlemi var mı ya da yapıyor mu bunu? Bu bu şununla ilgili bir şeydir. O e, hani o insana bağlı bir durumdur. Bazı insan vardır ki hakikaten iletişim halinde olduğu kişinin sorunlarıyla ilgilenir ya da sorun çözümü noktasında e, aktif tutum alır. <gülüyor> Peki siz ama, böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Şu çok ender kadar. yani çok çok ender. Yani bizim kendi e, Klübümün de tabii ki bu konuda bir belirlenmiş temsilcisi var ama toplasanız e, hani bir sezon boyunca ya da ilk yarı geçtik örneğin ne kadar seninle toplantı yapmıştır dediğinde yok. Hı. Hani bireysel görüşebiliyorsun mesele bireysel oraktan görüşme meselesi değil ki hı hı. mesele bir sistemli bir e, modelin olduğu yani taraftar dernekleri dediğimiz derneklerle bir araya gelip her müsabaka öncesinde ya da sonrasında oturup düzenli toplantılar yaptığın ve oralardan doğru taraftar derneklerinin sorumluluk aldığı, onların e, özne kıldığın bir e, anlayış yok. Yani bu buradaki temel sıkıntı o. Her grup açısından e, böyledir. Çünkü taraftar dediğimiz topluluğun psikolojisi e, ya da hani faaliyeti bambaşka bir e, düzlemde yönetici, kulüpteki yönetici dediğimiz insanın hayata bakış açısı ve durduğu yer farklı. E, dolayısıyla bunun... Ee, taraftarın bu konudaki bu durumunu, pozisyonu anlayabilme ve buna çok fazla çözüm geliştirebilme şansı yok. Dediğimiz tarzda bir sürekli bir ilişki yok. Sadece kritik maçlar dediğimiz, derbi maçlılar öncesinde mutlaka ve mutlaka da genelde emniyetin e, yine telkinleri ki bunu zaten emniyet de yapıyor. Yani emniyetin e, ilgili güvenlik şube e, ya da ilgili spor asayiş ve çevik kuvvet amirleri e, türbün lideri dediğimiz e, arkadaşlarımızı e, çağırır, onlara Hani tırnak içinde, hava altında sopa gösterir. Hani haddinizi e, bilin. E, biz olayı istemiyoruz. Bizim başımızı ağrıtmayın. Siz şuradan gireceksiniz. Siz şu saatte geleceksiniz. Pankartınız şu saatte asacaksınız. Yani onlar bir nevi, kendi talimatlarını taraftar temsilcilerini okuyorlar, tebliğ ediyorlar. Ona göre diyorlar. Ama burada yine anlatmaya çalıştığım şey şu. Taraftarların, taraftar derneklerin ya da türbin lideri dediğimiz insanların bu süreçlerde bir özne olmak gibi bir e, hak tanınmıyor. Bütün problem burada. Herkes bir şeyi tebliğ ediyor. Herkes bir talimatları e, hatırlatma derdinde. Hani Mesele bu değil. Mesele e, o tebliğ edilen e, talimatları ya da kuralları yasayı biliyor zaten taraftarlar. Ama mesele bu e, yasak olarak adledilen e, ya da talimat olaraktan kurallarla hayatımızın çevrilip e, artık bir Açık cezaevi haline dönüştürüldüğüm bu stadyumların bu halden çıkartılması, biz burada da şunu dernek olaraktan ifade ediyoruz, diyoruz ki bütün bu stadyumlarda ya da spor alanlarında yaşadıklarımız sorunlarla ilgili olaraktan köklü olaraktan ifade edersek çözüm daha fazla baskı ve yasaklamalarda değildir. Zaten seneler hep bu yapılıyor hep daha fazla baskı, daha fazla yasaklama. Bir önceki yasa ile bir sonraki yasaya bakarsanız. Baskının arttığı ve cezaların daha da katlandığı bir süreçtir ki siz de az önce ifade ettiniz. Yakın zamanda geçen sezonun sonrasında özellikle gezi e, sürecinden sonra taraftar gruplarının toplumda yan yana gelmesinden sonraki süreçte eski spor bakanı ya da eski İçişleri Bakanı'nın açıklamaya dikkat ederseniz mevcut var olan cezalar caydırıcı değil. Bundan dolayı cezalar ağırlaştırılması gerekiyor diyor. hapis cezasızlarını istiyorlar. Şimdi daha fazla baskı ve daha fazla cezalandırmalarla daha fazla yasaklamalarla durumun bugüne kadar çözülmediği görülmektedir. Tek bir denenmemiş durum vardır. Bu durumda türbinlere ve taraftar gruplarına daha fazla özgürlük ve daha fazla demokratik katılımcılıktır. Yani demokrasiyi arttırmak gerekiyor. Peki. Daha fazla temas etmek gerekiyor. Hı hı. Son bir sorun olacak. Peki bu elektronik bilet uygulamasının yani uygulanmasını istemiyorsunuz. Peki bunun kaldırılması üzerine hukuki bir sürece başvuracak mısınız? kesinlikle e, bu konuda dernek olarak e, hukukçu arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz ve olacaktır. E, yani bunun çünkü gerçekten e, hani sözde stadyumlarda e, spor alanda şiddeti önlemek adına çıkartılacak yapılan bir uygulamanın kendisi çok açık net, yeni gerilimler e, yaratacak yeni e, çatışmaların e, olayların e, doğrudan sebebi olacaktır. Çünkü Türkiye'deki e, taraftar e, türüne, türbün kültürüne, spor e, faaliyetleri gerçekliğine uymayan bir e, uygulamadır bu. E, hani bunun detaylarına girmiyorum ama e, kesinlikle uymuyor. Yani bir deplasman e, taraftarlarının e, giriş koşullarını bilmekteyiz. E, bir misafirim geldi, e, hadi maça gidelim dediğimde ne yapacağız? Ya bir sürü orada problem vardı uygulamalarla ilgili olarak. Biz bunun bir mantalit olarak zaten ortadan kalkması gittiniz. Yani ebilet sadece bunun bir parçasıdır. 6222 sayılı yasa baştan sona e, sakat e, bir yasadır. Bir kere bunu e, şey yapmak gerekiyor, hmm. e, ortadan kaldırmak gerekiyor. Peki teşekkür ediyoruz devrimcem katıldığınız için bilgileri paylaştığınız için taraftarın neler düşündüğünü paylaştığınız için bize e, ilerleyen süreçte belki e, yaşanacak problemlerde ya da yaşanmayacak problemlerde güzel şeylerde tekrar görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Taraftar Hakları Derneği'nin başkanı Devrim Cem hattımızdaydı. Kendisiyle kısa zamanda artık uygulanması için baskı yapılan elektronik bilet hakkında taraftarların neler düşündüğünü ve çözüm yollarının neler olabileceğini konuştuk. Programı tamamlamadan önce dün katledilişinin 7. yılı olan Hrant Dink'i Tekrar sevgi ve saygıyla anarak programı kapatalım. E, programı takip etmek için twitter.com/taksim_efektifpas adresini kullanabilirsiniz. Ben Volkanır ve Utku Göker küçük adına. Hepiniziz e, haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efektif pas.